Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Geçen dersimizde gördüğümüz Son gördüğümüz Ayet-i Kerime olan 110. Ayet-i Bir daha hatırlayacak olursak İsteydu billah summa <gülüyor> inna rabbaka lillezina haceru min ba'dema futine. Sonra şüphesiz senin Rabbin fitneye uğratılmalarından sonra hicret eden summa ve sabaru. Sonra cihatlarını sürdürüp sabırla direnen kimseler için İnne rabbeke Evet, muhakkak senin Rabbim, min ba'diha le rahim Bundan sonra gafurdur, rahimdir. Çok mağfiret edicidir, çok merhametlidir. Arapça bilenlerin dikkatini çekebileceğini tahmin ettiğim bir tekrar var burada. Sesli olarak söylersek siz de anlarsınız ayet-i kerimede cümle bitmeden tekrar edildiğini diyor ki summa inna rabbaka lillezina haceru diye başlıyor. Burada inna rabbaka bir daha ayetin sonuna doğru tekrar ediliyor. Ve sabaru inna rabbaka min ba'daha diye geliyor. Arapçada cümle uzadığı takdirde cümlenin başındaki fiilin, öznenin gereğine göre yeniden tekrar edilmesi Türkçedeki gibi aynı cümlede, aynı kelimeyi tekrar etmekte olduğu gibi sakil kaçmaz. Aksine bu o sözü söyleyen veya o konuşmayı yapan veya metni yazanın artık hitap neyse, metni yazanın Okuyucuyu veya dinleyiciyi dikkate aldığını, onu dikkate aldığı gibi sözünün de kelamın uzaması sebebiyle, cümlerin uzaması sebebiyle boşa gitmemesi için özel bir dikkat gösterdiğini gösterir. Dolayısıyla bu dil açısından, anlatım açısından Arapçada haşa bir kusur değil... Aksine bir belagat göstergesidir. Dilin çok güzel ve muhkem kullanıldığını, sözün anlaşılmasına önem verildiğini, muhatabın da bu sözden herhangi bir şeyi kaçırmaması gerektiğini gösteriyor. Bu bir. Diğer taraftan bu gafur ve rahim olanın vurgulanmasıdır. Yani neye vurgu yapılmak isteniyorsa o söz tekrarlanır. Fiile vurgu yapmak istiyorsak fiili tekrar ederiz. Faile yani özneye vurgu yapmak istiyorsak özneyi tekrar ederiz. Onun için bu gibi hususları, Arap dilinin bu gibi inceliklerini bilmeyen bazı kimseler, oryantalistlerden bazıları, ki bazıları bu işi yapmayacak kadar da bilgilidirler. Bazıları yok efendim Kur'an-ı Kerim'de lüzumsuz ifadeler vardır falan gibi söylerler. Arap dilinin bu gibi inceliklerini bilmezler. Cahiliye döneminde e, muallakat sahiplerinin fesahat ve belagat erbabının bu şekilde kullandıklarını dikkat e, şey etmezler. Tarihi olarak bilmezler. Bunu kısaca bu vesileyle. Hatırımıza gelmişken arz etmiş olalım. Ayet-i Kerime burada daha önce de söylediğimiz gibi mümin olmak bizatihi sınanmanın bir sebebi, bir gerekçesidir. Çünkü Cenab-ı Allah sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzerinin sizin başınıza gelmeden kendi halinize bırakılı verileceğinizi misandınız sandınız diyor. Ankebut suresinde de insanlar biz iman ettik deyip fitneye uğratılmadan yani dinleri hususunda sınanmadan sadakatleri ortaya çıkmadan bırakılı verileceklerini mi zannettiler diye belirtiyor. O halde Sınanmak imanın ayrılmazlarındandır. Hatta imanımızın bir gereği olarak her bir vakitte her bir olay ile aslında sınanmaktayız. Bu bizim her zaman için ifade ise imani bir basiretle daima hal ve hareketlerimizi kontrol etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Eskiden İslam alimleri derler ki imanın muhafaza edilmesi tahsil edilmesinden daha zordur. Çünkü imanı belki bir saat içerisinde, birkaç dakika içerisinde sahip olabilirsiniz, elde edebilirsiniz fakat bir ömür boyu tıpkı rüzgarlı bir günde açıkta yanan bir kandili muhafaza etmek gibi zor bir hadisedir. Onun için imanımızı sürekli tayakkus halinde uyanık imani bir uyanıklıkla amel ile besleyerek korumaya dikkat ve özen göstermek icap ediyor. İşte burada da bu. Yeri geliyor, iman seni hicret etmekle karşı karşıya bırakabilir. Karşı karşıya kaldığın sınavlar seni hicret etmek zorunda bırakabilir. Hicret ettim, yine rahat yok ki dünya manasıyla, dünya gözüyle. Ashab-ı kiram hicret ettiler, rahat mı ettiler? Dünyevi manada hiç rahat etmediler. Hiç rahat etmediler. Hepiniz şu veya bu ölçüde Resul'ün siretini, ashab-ı kiramın hayatını biliyorsunuz. Medine'den bahsediyor Hazreti Ayşe. Mesela aradan günler ve günler geçiyordu diyor. İki siyahtan başka gıda bulamıyorduk diyor. Nedir bu iki siyah? Ey annesi diye soruyorlar. Su ve hurma. Buyurun Medine'de. Ancak Hayber fethedildikten sonra Ashab-ı Kiram biraz bolluk görüyor. Hayber'den sonra. Hicretten bu kadar yıl geçtikten sonra daha gözlerini açamadılar Rasulullah Haydi küçük Bedir gazvesine Abdullah bin Cah seriyesini gönderdi. Ondan sonra yine gözlerini açmadılar Haydi Bedir gazvesi. Arkasından Uhud, arkasından Hendek, Yahudilerle mücadeleler, savaşlar, beni kaynukası, Kurayzası, Şuşu Musa, Kayberi Peygamber aleyhissalatü vesselam gözlerini dünyaya yundu. Bu dünyadan veda ediyor. Din kemale erdi. Ebu Bekir radıyallahu anh halife oldu. Hala yalancı peygamberler fitnesiyle Yemam ede Esvedül Ansi karşısında şu kadar sahabi şehit oluyor. Hafız sadece sahabi. 70'in üzerinde hafız gidiyor. Yüzlerce. Öyle var. Yok. Bu imanın ayrılmazıdır. Fitne. Fitne bazen bu şekilde bedeni zorluk ve meşakkatlerle ortaya çıkar. Fakat bu bedeni meşakkat ve zorluklar da bazen insanın iç dünyasına ya bu ne zaman bitecek dedirtir. Az önce Bakara suresinde işaret ettiğimiz gibi ne diyor? Hatta yakul er bakın sıradan müminlerden de bahsedilmiyor. Resul'den bahsediliyor. Hatta yakul er-Rasul vel Resul ve onunla birlikte iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek hale düşüyorlar. Çok hikmetleri var imtihanın fitnelere din dolayısıyla inancınız dolayısıyla inancımız dolayısıyla imtihan edilmeni. Bunların başı Li yemiz el habitha min Temiz olanı murdar olandan ayır edip... ortaya çıkarması için. İnsanlar bilecek ve elbette Cenab-ı Allah zaten biliyor. Yarın kıyamet gününde murdar olanlar eğer böyle bir sınavla ayrıştırılmamış olsalardı biz de iyilerle beraber kaldık diye devam edeceklerdi. Onun için diyelim ki 15-20 yaşlarınızda İslam davasının şuuruna vardınız. Siz ve bir grup arkadaşınızla birlikte bir baktınız hayat ilerledikçe sağınızdan solunuzdan patır patır dökülenler oluyor. Veya maazallah kendimiz dökülebiliriz. İşte bu Cenab-ı Allah'ın imtihan sırrıdır. Çünkü Cenab-ı Allah cennete de cehenneme de taahhütte bulunmuş. İkinizi de doldurmak benim işimdir. İkiniz de dolacaksınız. Cennet öyle bir yer ki... ...orada... ...ancak... ...her şeyiyle tertemiz... ...yani günahsızlıktan bahsetmiyorum... ...imana sadakatten bahsediyorum... ...imana sadakatlarını... ...her sınavda ispatlamış kimseler... ...ne diyor Cenab-ı Allah Tevbe suresinin sonunda... ...ki en şiddetli sınavlardan bahseden bir suredir. Ağırlıklı olarak Temuk gazvesinden söz ediyor. Sure nasıl bitiyor sonlarda? Münafıklara gönderme yapılıyor ama burada bizim konumuzla alakalı kısmı şu. اَوَلَا يَرَوْنَا اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ fi kulli عَامٍ Marraten اَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ <Gülüyor> görmüyorlar mı onlar her sene bir ya da iki defasını alıyorlar ciddi manada ama onlar bu sınavlardan sonra tövbe etmeleri gerektiği halde ne tövbe ediyorlar ne de tezekkür ediyorlar ibret alıp kendilerine geliyorlar bu sınavlar onları silkelemiyor daha güçlü bir şekilde daha büyük bir kararlılıkla imanlarına yeniden sarılmalarına sebep teşkil etmiyordu imanlarında sebat edecek yerde ne yapıyorlar ve izâ mâ unzilet suratun nazara bazıhum ile ba'd bir sure nazil oldu mu mükellefiyetler ihtiva ediyor çünkü biri diğerine bakar ve sorar Hel yaraikum bakalım sizi kimse görüyor mu? Görmüyorsa o halde hemen sığınış alın. sarafu. Sığınmak kolay da bunun cezası var. Sarafallahu kulubuhum bi annahum qaumun la yefkahu. Allah onların kalplerini imandan öbür tarafa çevirdi. Maazallah. Niçin? Çünkü onlar bu bu sınavın hikmetini fıkh etmiyorlar fıkh etmiyorlar anlamıyorlar idrak etmiyorlar o halde sınavları geniş bir kalple karşılamasını bilmek lazım Rabbim beni sınıyorsa beni daha çok arındırmak istediği için sınıyor diyeceğiz Rabbim beni daha tertemiz etmek istiyor Ne oldu bu sınav ne olacak yetmez mi? Değil. Rabbim sınav senindir. Sen beni dilediğin gibi sınarsın. Fakat ne olur beni sınadığın her seferinde o sınavdan yüz akıyla başarıyla çıkacak tahammülü, gücü, takati, feraseti, basireti, kararlılığı da nasip et. Bunlar bizi Cenab-ı Allah'a daha bir yaklaştıran fırsatlardır. Bir imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman günümüz cahili insanların yaptıkları gibi mağazallah neden ben demeyeceksiniz? Demek yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz biz. Biz bunu bir dinmeliyiz. Özellikle bu gibi hallerde biz Allah'a aitiz. Allah'a mülküyüz. O bize, bizde dilediği gibi tasarrufta bulunuyor. Ve neticede biz ona döneceğiz. Bizi hesaba çekecek olan odur. O halde sabretmek ayet-i kerimenin vurguladığı gibi işin başı. Allah'ın dini üzere. Ama şartlar ne olursa olsun Sabretmesini bilmek. O zaman ne olur? İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum biğayri hesabdir. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Çünkü sabrın her bir anı başlı başına bir ibadettir. Sabır öyle muazzam bir şeydir. Her bir anı bir ibadet. Çünkü Allah'ın emri üzere sebat göstermektir sabır dediğimiz gibi. İşte bütün bunları yapabildiğin zaman ufak tefek olabilecek yanlışlar, hatalar önemli olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü Cenab-ı Allah pek gafurdur ve pek rahimdir. Günahları bağışlar ve pek merhametlidir. Bunun da ne zaman ortaya çıkacağını belirtiyor biliyoruz. Cenab-ı Allah 111. ayeti kerime bugünkü dersimizin ilk ayeti sabrın meyvesi veya fitneye maruz kaldıktan sonra hicret etmenin, cihad etmenin, Allah'ın dini üzerinde sabır göstermenin, bunu yapmaya çalışırken gösterilen hataların bağışlanıp affedilmesinin Cenab-ı Allah'ın bize adaletiyle değil rahmet ve lütfuyla merhametiyle muamele etmesinin güzel neticeleri ne zaman ortaya çıkacak? Kıyamet gününde. İşte o günden Cenab-ı Allah şöyle bahsediyor. يَوْمَ تَعْتِي كُلُّ نَفْسٍ. O gün öyle bir gün olacak ki her nefis gelecek tujadilu an نَفْسِهَا <gülüyor> Kimse kimsenin umurunda olmayacak. Ama herkes kendisi adına mücadelesini sürdürecek. Kendisini savunacak. Kendisini kurtarmaya gayret edecek. Hani her koyun kendi bacağından asılır deniyor ya, bunun gerçekleşeceği, tecelli edeceği zaman o zamandır. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا عَامِلَ ve her bir nefse her bir kişiye ne amel ettiyse ne işlediyse eksiksiz tas tamam verilecektir. Ve hum la yuzlamuun. Onlara asla zulm olunmayacak. Zulm edilmeyecek. Yani Cenab-ı Allah cehennemliklere adaletiyle muamele edecek, onlara zulmetmeyecek. Cennetliklere de lütfuyla muamele edecek. Lütfuyla muamele edecek. Şimdi Cenab-ı Allah zikretmemekle birlikte Mekke'yi, Mekke halkını ve Mekke halkına gösterdiği teveccühü buna karşılık onların nankörlüğünü bir örnek olarak gösteriyor ve buradan ifade yerinde bir sünnetullah'a dikkat çekiliyor. Diyor ki وَدَرَبَ اللّٰهُ meselen قَرْيَةً Allah bir kasabayı, bir şehri örnek gösterdi. Kariye kelimesi kara fiilinden geliyor. Kara fiili dağınık birimleri toplayıp benzer birimleri toplayıp bir araya getirmek anlamındadır. Kariye de birbirine benzeyen birimlerin burada evlerdir. Bir araya geldiği meskun yer demek oluyor. Allah öyle bir şehri misal gösterdi ki Bu şehir kanet aminatan mutba inna Güven ve huzur içerisindeydi. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan Ve o şehre rızkı her bir yerden rahatlıkla kolaylıkla Afiyetle, meşakkat çekmeden, zorlanmadan geliyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın duası buydu. وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ <السَّمَرَاد> diyor. Bu vadinin ahalisine türlü türlü mahsullerden rızıklandır diyor. Bu kadarla kalmıyor. وَجَعَلْ اَفْئِدَةً min النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ diye de dua ediyor. İnsanların kalplerini bunlara aşık olurcasına bağla diyor. Tehvî ileyim. Heva sahibi aşık kimse demek. Bunlara aşık olurcasına bağla Ne duaymış ya. Hala tecelli ediyor. Bu duanın tecellisini yaşıyoruz. Kıramet'e kadar da yaşayacak müminler. Müslümanların o mekana duydukları sevgi bile bu kitabın hak olmasının göstergelerinden birisi. Şu kadar asır önce İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua hala kendisini gösteriyor. Özellikle hacca veya umreye gitmiş olanlar bilirler. Şöyle bir hacıların gitme zamanı yaklaştı mı burunlarının direği sızlamaya başlar. Birisi onlara ya hacca gidiyorum hakkını helal et dediği zaman gözleri dolar. Birisi ya ben Umre'ye gidiyorum diye telefon ettiği zaman içinden ah keşke ben de gidebilsem de. İsterse bir hafta önce gelmiş olur. Bu doğanın neticesidir bu. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten kelamullahdır. Yani. Çok büyük bir kitap. <gülüyor> Güven içerisinde ve huzur içerisinde. Ya tiharizqa ragdam min kulli mekan. O zaman için de öyleydi. Ulaşımın Mekke'ye mümkün olduğu her yerden türlü türlü rızıklar giyeceğine içeceğine yiyeceğine kadar. O zaman da geliyordu, bugün de geliyor. Ama bu şehir halkı ne yaptı? Fekeferat bi'en umillah Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Şükretmesi gerekirken nankörlük etti. Ne yaptı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladı. Kur'an'ı yalanladı. Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacak yerde putlarına daha da bağlandılar. Bundan daha büyük bir imtihan olur mu? Bunlar da imtihan ama kimi imtihanda kazanıyor, kimi kaybediyor. Bir önceki ayet yani geçen dersimizde gördüğümüz ve bu derste tekrar hatırlattığımız ayet, imtihanı kazananların durumunu bahsi, durumunu söz konusu ediyordu. Burada da imtihanı kaybedenlerin durumu durumu söz konusu ediliyor. Peki Allah'ın nimetlerine nankörlük etmenin cezası var mı? Var. Yalnız ahirette mi? Değil. Allah daima mükafatın da şöyle ucunu ifade ederindeyse dünyada verir, gösterir. Cezanın da numunesini, örneğini, küçültülmüş bir örneğini dünyada gösterir ahiretteki mükafat ve cezaya delil ve gösterge olsun diye. Ama insanoğlu kimi zaman bunun ne olduğunu anlayabiliyor, kimi zaman anlayamıyor. Allah'ın nuru ile basireti açık olanlar bunların hepsini bilirler, anlarlar. Veya anlayabildikleri kadar onlar da anlarlar. Bunun için ne yaptı peki onlar? Allah bu şehre her taraftan Rızkını kolaylıkla, huzur ile getirdi. Onlara huzur ve güveni tattırdı. Onlar ise Allah'ın bunca nimetlerini inkar ettiler. فَاَذَاقَهَا فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعُ وَالْخَوْفُ بِمَا كَانُوا يَصْمَعُونَ Bu sebeple Allah o şehre, yani o şehir halkına Açlık elbisesini ve korkuyu yapa geldikleri sebebiyle tattırdı. Elbiseden tat almakla bahsediliyor, söz ediliyor. Çünkü elbise giymenin de insana verdiği bir zevk vardır. Bir tat vardır, bir lezzeti vardır Kur'an-ı Kerim'in gerçekten edebi üslubunun göstergelerinden birisi de buradaki bu tabirdir. İlahi bir tabir. Bir de tattırmaktan bahsediyor. Tat, ifade edilirse yenilen yemeğin küçük bir numunesidir. Yani yemeğin tadına bakılacağı vakit kaşık ucuyla alırsın. Öyle oturup bir tabak yemezsiniz, doya doya yemezsiniz. Tadına baktı dediğimiz zaman. Cenab-ı Allah burada da ona benzetiyor. Diyor ki, açlık elbisesini onlara sadece tattırdı. Daha asıl açlık ileride. Asıl açlık ileride. Muhtemelen burada neye işaret ediliyor? Hicretten sonra... Mekke'de Hudeybiye yıllarında büyük bir kıtlık oluyor. Öyle ki Ebu Süfyan geliyor Peygamber Efendimiz'e sen senin dinin sana emretmiyor mu? Daha Müslüman olmamış. Akrabalık bağlarını kollayıp gözetlemeyi. Bak Mekkeliler o kadar açtır acıktı ki, aç kaldı ki yiyecek bir şey bulamıyor ki. ilhiz denilen Deve tüylerini kana karıştırıp kuruttukları yap, kurutarak yaptıkları bir sözüm ona artık. Allah imtihan etmesin. Bir şeyi yiyecek hale geldiler diyor. Dua et de bize yağmur yağsın. Diyor. Bu bir tattırmadır. Açlık elbisesinin tattırılmasıdır. Allah-u Alem buna işaret ediliyor. Kıyametin açlığına göre bu bir şey değil. Allah o esnada kimseyi aç bırakmasın, çıplak bırakmasın. Ya açlık ve korku elbisesini tattırdı onlara diyor. Dünyadaki korkuların tamamı toplansa mahşerdeki bir korku yanında ne ifade eder bilemiyorum. Orada maazallah kafir gözleriyle o cehennemin sürüklendiğini mahşere getirildiğini görecek. Her birisini yetmiş bin melek hadis-i şerifte buyuruluyor. Yetmiş bin meleğin çektiği yetmiş bin yular ile Cehennem bahşere getirilecek. Sürükler çekilip getirilecek. Tasavvuru mümkün değil. Meleğin gücünü tasavvur edemiyoruz ki. Ve görecek. Kafirler cehennemi görecek. Artık onun içine döküleceklerini de kesin olarak anlayacaklar. Bu haldeki korku ile dünyadaki bütün korkular toplansa ne ifade eder ki? Hiçbir şey. Maazallah. Rabbim dünyada da ahirette de bizlere afiyet versin inşallah. Amin. Peki sebep ne? <gülüyor> Bime kânû yasnâûn. Yapa geldikleri sebebiyle Cenâb-ı <gülüyor> bunu yaptı. Zulüm mü etti allah Teala bunları yaptığı için onlara? Hayır. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِنْ لِلْعَبِيدِ Rabbim kullara asla zulümkar değildir. Zulmedici değildir. Zulmetmez o. O halde Cenab-ı Allah insanlara dünyada yaptıklarının karşılıklarını kısmen ne yapıyor? Gösteriyor. Gelelim ayet-i kerimenin temas ettiği sünnete. Sünnetullah'a. Başka ayetlerde de biliyoruz ki Cenab-ı Allah küfre rağmen bazen kafirlere dünyevi bolluk verebiliyor. En'am suresinde şu anda ayetin lafzını tam hatırlayamıyorum. Muhtevası o. Küfre ve inkara rağmen Dünya hayatında bolluk ihsan edebiliyor. Günümüzde olduğu gibi. Fakat bereket yok. Bereket olmaz. Bereket sadece müminin nimetlerinde mevzubahistir. Cenab-ı Allah'ın mümine ihsan ettiği nimetlerde bereket vardır. Onun için müminin bazen aynı miktarda Efendim, yararlanma hali maddi olarak faraza aynı miktardaki paradan müminin yararlanma imkanı kafire göre çok daha ileridir. İşte bereket budur. Manevi bir şeydir. Maddi olarak izahı mümkün değil. Demek ki bu ayeti kerime ile sözünü ettiğim ayet-i kerimeyi birlikte mütalaa ettiğimiz takdirde Cenab-ı Allah bu küfür ve inkarın mevzu bahis olduğu toplumlarda bir süreliğine bir süreliğine bolluk takdir eder. Bu bolluğun da sebepleri vardır. Çalışmaları, bilmem neleri vesaire günümüzde Batı dünyasında bilmemnelerde bolluğun sebeplerine ister sömürü olsun, ister başka türlü o çok önemli değil. Belli bir çalışma tarzı var. Belli bir disiplin var. Belli bir organizasyon var. Var oğlu var. Ve bu konuda gerçekten ciddi bir üretim, ciddi bir sanayileşme ve ne derseniz ciddi bir bollukla neyiz? Karşı karşıya bulunuyoruz. Buna rağmen nedir bunlar? Bu toplum günümüz dünyası daha doğrusu özellikle Avrupa'sından, Amerika'sından bahsediyoruz. Rusya'sı, Çin'i, Japonya'sı buna dahil. Hı? Ciddi bir ekonomik bolluk, rahatlık vesaire vesaire var. Bu Allah'ın sünnetlerine aykırı değildir. Yani Cenab-ı Allah kafiri dünyada illa cezalandıracak diye bir sünneti yoktur. allah Teala'nın bu şekilde dünyevi bolluklar vermesinin de sebepleri ve gerekçeleri vardır. Yine azabı hak edecekleri zaman da gerekenler, Ortaya çıkacak. Bu azabı gerektiren sebepler ortaya çıkacak. Onlar şey edecek. Şimdi Mekkeliler ne zaman bu azabı tattılar? Mekkeliler bu azabı hangi şartlarda tattılar? Veya burada sözü edilen kasaba, şehir. Mekke'de olmasa çok önemli değil. Mutlak herhangi bir şehir. Peygamber geliyor. Peygamber geliyor. Onlara hakikati açık seçik tembih ediyor ve onlar tarafından hakikat çok net bir şekilde ne yapıyor ortaya çıkıyor. Buna rağmen onlar inkar ediyorlar. Ondan sonra Allahü Teala onlara açlık ve korku elbisesinin tadını ne yapıyor taktırıyor veriyor. O halde peki günümüzde niçin niçin? Küfrün ifadelerinde ise zirvesini yakalamış, küfrün tavan yaptığı, Bugünkü toplumlar bu kadar nimetler içerisinde, dünyevi nimetler içerisinde yüzüyorken Müslümanlar niçin böyle sefalet içerisinde? Sorusunun da cevabı zannederim bu örnekte gizliyiz. Yani belki biraz sıkı durmamız gerekiyor. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkelilere ve Ashab-ı Kiram'ın Mekkelilere karşı yaptığı gibi hakkı, hakikati bu dinin gerçeklerini o derece açık, seçik ve net olarak ortaya koyamadığımız için onların azap görmelerini gerektiren sünnet tecelli etmiyor. Müslümanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam gibi ashab-ı kiram gibi ashab-ı kiramın durumundan da başta geçen dersimizin son ayetini teşkil eden ve başta biraz temas etmeye çalıştığımız ayet-i kerim belirtiliyor nasıl sebat ettiler. Fitneye uğratılmalarına rağmen dinlerinden taviz vermediler. Bu fitne bazen dünyanın sana gelmesi olabilir bazen dünyanın sıkıntılarıyla sana gelmesi olabilir. Kisi de fitnedir. Nimetleriyle sana dünya gelir yine fitnedir. Şerleriyle, zorluklarıyla, sıkıntılarıyla dünya üzerine gelir yine fitnedir. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Ve neblukum bil hayri ve şerri fitne. Biz sizleri fitne olmak üzere hayırla da şerle de inkihan ediyoruz. Tamam mı? Bu fitnede sebat gösterdi ya ı kiram. Bu sınavda sebat gösterdiler. Hayırda da sebat gösterdiler. Hayır onları şımartmadı. Allah'ı unutturmadı. Kötü, zor şartlarla imtihan edilmeleri de onların dinleri, davaları üzerinde dirençlerini sarsmadı. Beyanlarına, tebliğlerine dinlerinde en ufak bir şüphe ve tereddüde düşmeksizin dinlerini sonuna kadar bütün güçleriyle gayretleriyle sabır ve metanetleriyle yaşamayı sürdürdüler bizler böyle miyiz günümüz Müslümanları elbette imtihanında sağlam duranlar var hamdolsun değil mi Mısır'daki Müslümanlar Suriye'deki Müslümanlar Filistin'deki Müslümanlar çoluklarını çocuklarını gözlerinin önünde patır patır kaybediyorlar Yine davalarından en ufak bir taviz vermiyorlar. Çünkü kafirler isterler ki ne diyor ayet-i kerime Arzu ettiler onlar kendilerine azıcık meyledesin. Yaklaşasın bilgi adam. Ne olacak canım? Onlar da o zaman sana yaklaşacaklar. Yani küfür Bizim inancımızdan, akidemizden evvela taviz koparmak ister. Ondan sonra bize meyleder. Bu da sünnetullah'tır. O halde tekrar konuyu toparlamaya çalışacak olursak eğer bugün küfrün küfür dünyasının sömürgeci dünyanın Müslümanların ensesinde boza pişiren bu sömürgeci, işgalci dünyanın dünyevi nimetler içerisinde olduğu bir hakikatse ki hakikattir. Bunun da sebepleri arasında bizim ihmalkarlığımız en birinci sebeptir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü selam böyle yapmadı kardeşler. Ashab-ı kiram böyle yap biz onlar gibi dünyaya dalmaktan ne dinimizi doğru dürüst öğrenebiliyoruz ne de anlatabiliyoruz. Peygamber böyle yapmadı. Küffara karşı hakikat açık seçik ortaya konulduktan sonra Allahü Teala Mekke ahalisini açlık ve korku elbisesini tattırarak azaplandırdı. Kimse bunun böyle olmadığını söyleyebilir mi? Resulullah haşa tebliğinde kusur mu gösterdi? Öyle mi? Ne münasebet? Cenab-ı Allah iman etmiyorlar diye bu söze yani Kur'an'a iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Bu peygamber mi beyan etmemişti? Haşa. Cenab-ı Allah'ın şehadetiyle vazifesini fazlasıyla yaptı. Veda haccında ashab-ı kiramın tamamının şehadetiyle vazifesini yaptığını biz biliyoruz. Tebliğ ettin mi diye sormuyor ashab-ı kirama. Ne dediler? Bellagd diyorlar. Tebliğ ettin. O da Allah'ım şahit ol diyor. Biz de şahidiz. Bu Kur'an, Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifleri sireti onun gerçekten tebliği bir beşer için, bir peygamber için mümkün olan en ileri düzeyde gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ashab-ı kiramın hayatı karşılaştıkları her türlü sıkıntıya rağmen, zulme rağmen, baskıya rağmen bu din üzerindeki ayaklarını sebatla direttiklerini hiçbir şekilde kaymadıklarını taviz vermediklerini gösteriyor. Ya aynı şeyi kendimiz için söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyorsak bunun en birinci sebebi bizim o 14 asır öncesi başta Resulullah olmak üzere o mübarek neslin tebliğde kusursuz olmalarına rağmen bizim kusurlarımızın çok olması. Fitnelere rağmen bu din üzerinde sebat göstermelerine rağmen bizim sebatsızlığımızdır. Kusur ne dindedir ne de kemal onlara hiçbir şekilde dini bir türlü ulaştıramadığımız söyleyeyim, küçük gördüğümüz, hakir gördüğümüz veya kafir dediğimiz elbette mümin diyecek halimiz yok dediğimiz onlardadır. Onların kemali yok. Kusur bizde. Dinimizde değil. Bizim dinimize karşı takındığımız tutumumuzda hal ve hareketlerimizde. Evet nitekim bu ayet-i kerime bu kasabanın her ne kadar nekire yani her bir kasaba da böyle olabilir anlamını al veriyorsa da 113. ayet-i kerime bunun bizzat Mekke-i Mükerreme Mekkeliler ve Peygamber aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte iman eden ashabı olduğunu gösteriyor. وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولٌ Yemin olsun onlara kendilerinden bir rasul geldi. Peki onlar ne yaptılar?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 ifa etmemizi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Biraz sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.